Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve bütün güzellikleri siz güzel dostlarla olsun. Nuh'un Gemisi Hazreti Adem'le havanın çocukları yeryüzünde hayli çoğaldılar. Çocukları, torunları, torunlarının çocukları zamanla büyük bir millet oldular. Zamanın geçmesiyle insanlar kendilerini yaratan Allah'ı unuttular. Kendi elleriyle yaptıkları taştan putlara tapmaya başladılar. O heykellerin Allah katında kendilerine yardımcı olacağını düşünüyorlardı. Onları kendilerinin ürettiklerini, bir fayda ve zarar vermeyecek taş ve tahta parçaları olduğunu nedense unutuyorlardı. Şeytan onlara bu yaptıklarını güzel gösteriyordu. O zaman Allah onlara kendilerini yaratan tek bir Allah'a ibadet etmelerini hatırlatmak için Nuh peygamberi gönderdi. Hz. Nuh, ataları Hz. Adem ve Havva'yı da bütün insanları da Allah'ın yarattığını onlara söyledi. Yeryüzünde bulunan her şeyi, hayvan, bitki ve suları hep Allah yaratmıştı. Böyleyken nasıl olur da başka tanrılara taparlardı? Bütün her şey İnsanların istifade edebilmesi için yaratılmıştı. Düşündükleri aklı, gördükleri gözü, işittikleri kulağı, konuştukları dili, kokladıkları burnu, yürüdükleri ayakları, iş yaptıkları elleri hep Allah vermişti. Onlar için ayı, yıldızları, gökteki ve yerdeki her şeyi o yaratmıştı. Hazreti Nu Milletinin toplu bulundukları bir yerde onlara Ey milletim dedi Bu putları ellerinizle siz yaptınız Bildiğiniz gibi bunların aslı taştır Sanki bunlar Tanrıymış Sizi yaratan bunlarmış gibi onlara ibadet ve secde ediyorsunuz Ey milletim sizi yaratan Allah'tır Size rızık veren O'dur Çünkü Allah toprağı ekmeniz, hayvanları beslemeniz Avcılık etmeniz için size güç ve kuvvet vermiştir. Tatlı sular içesiniz diye gökten size yağmur indirmiştir. Onun varlığına ve birliğine inanın ve ona ibadet edin. Faydası ve zararı olmayan şu putlara tapmaktan vazgeçin. Ey milletim! Allah rızası için ben size öğüt veriyorum. Sizden bir karşılık beklemiyorum. ''Bu öğüt ve nasihatim için sizden herhangi bir ücret de istemiyorum.'' Bu sözleri dinleyen insanlardan bazıları o zaman düşündüler. ''Çok doğru söylüyor.'' dediler. Bu sözler çok mantıklı sözlerdir. Hakikaten bu putlar ne hareket ediyor ne konuşabiliyorlar. Nasıl tanrı olurlar? Bir taş parçası asla tanrı olamaz. Başkaları ise ''Hayır hayır.'' dediler. ''Bunlar bizim tanrılarımız, onları asla bırakamayız.'' Hz. Nuh'un sözüne inananlar fakir ve iyi insanlardı. Onun dediklerine inandılar. Onun sözlerini dinleyerek bu dinin ibadetlerini yapmaya başladılar. Putlara tapmayı terk ettiler. İbadetlerini sadece Allah'a yaptılar. Fakat Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük eden kibirli, gururlu zenginler ''Bu Nuh da kim oluyormuş? Biz onun sözünü dinlemeyiz. O kıymeti olmayan fakir bir adamdır. O delinin biridir.'' dediler. Ertesi gün Hz. Nuh o mağrur zenginlerin yanlarına vardı. Onlara putlara tapmaktan vazgeçmelerini ve Allah'a ibadet etmelerini söyledi. Bazıları ona ''Ey Nuh sen delirdin mi? Söylediğin bu boş sözler nedir böyle?'' Düne gelinceye kadar senden böyle sözler duymamıştık. Sen akıllı bir adamdın. Sana ne oldu?" dediler. Hazreti Nuh onlara, "Ben deli değilim. Allah beni sizi doğru yola davet etmem için peygamber olarak gönderdi. Çünkü siz yaratıcınızı unuttunuz. Ona ibadet etmeyi terk ettiniz. Kendi ellerinizle yaptığınız putlara tanrı diye tapıyorsunuz." İçlerinden biri atıldı, şöyle söyledi. Ey Nuh, niçin Allah içimizden seni seçti? Sen fakir bir adamsın. Bizden üstün bir tarafın yok ki, tutsun da seni bize peygamber göndersin. Hazreti Nuh onlara, Ben fakir olsam ne olur? Fakirlik ayıp değil. Ben özü sözü doğru, temiz kalpli bir insanım. Allah'a bağlayım. Allah iyi insanları, Kendisine bağlı olanları sever, cennete koyar. Sizi yaratan O'dur. Bu hayatınızı O'na borçlusunuz. Yine O'na döneceksiniz. Öldükten sonra kıyamet günü tekrar canlanacak ve dirileceksiniz. Burada yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Başka biri, beni dinle ey Nuh dedi. Sana inanmamızı ve dediklerini yapmamızı istiyorsan, ''Şu etrafına toplanan fakirleri gönder. Onları yanından kov. Biz o fakirlerle bir arada olmaktan hoşlanmayız. Biz zengin ve saygıdeğer adamlarız.'' Hazreti o cevap verdi. ''Fakirlerin ne günahı var? Onlar iyi ve samimi insanlar. Allah iyi kalpli ve samimi insanları sever. Suçsuz kimseleri ben nasıl yanımdan kovarım? Bu büyük bir günah değil mi?'' Bunun üzerine kavmi ona, ''Öyleyse bizden uzak dur. Bir daha bizim yanımıza gelme. Konuşacağım diye boşuna uğraşma.'' Ancak Hz. Nuh onları hakikatleri söylemekten geri durmadı. Fırsatları değerlendirdi. Sık sık onların yanlarına gitti, doğru yolda olmadıklarını söyledi. Nasihat ve öğütlerde bulundu. Bir keresinde ''Ey milletim'' dedi. Şeytana uyarak Allah'ın gazabına çarpılırsınız diye korkuyorum Ben de sizden biriyim Başınıza bir felaket gelmesini istemiyorum Size acıyorum dedim Bu defa hiçbir cevap vermediler Sanki kendilerine söylenmiyormuş gibi duymazdan geldiler Beni fakir diye saymıyorsunuz Size mal ve servet veren Bunca rızık ihsan eden Rabbimize saygı gösterin Yaptığınız bu kötülükler yüzünden ondan utanın. Bakın size zenginlik ve çocuklar vermiş, sağlık vermiş, kuvvet vermiş. Bir şey demediler. Ama bu defada Hz. Nuh'un yüzünü görmemek için elbiselerinin ucuyla yüzlerini kapadılar. Onu dinlememek için parmaklarının ucuyla kulaklarını tıkadılar. Hz. Nuh yanlarından uzaklaşırken Sesini yükseltti ve şöyle haykırdı. ''Ey kavmim! Üzerinize gelecek çok korkunç bir günün azabından korkuyorum. Allah'ın gazabı ve azabı tepenize inmeden önce beni dinleyin ve bana itaat edin.'' İyice daralmışlardı. Yüzlerini açtılar. Kin ve intikam dolu bakışlarını ona çevirerek, ''Ey o, Çok oldun artık. Bizimle durmadan uğraşıyorsun.'' ''Bizi rahat bırak. Bizi azapla tehdit ettin. O korkunç azap dediğin şeyi getir de görelim. Bir daha bu sözlerle yanımıza gelirsen ölünceye kadar seni taşlayacağız.'' diye onu tehdit ettiler. Sonra da birbirlerine dönüp ''Kim ne derse desin tanrılarımıza ibadet etmeyi bırakmayacağız. Vedi, süvayı, yegusu, yeuhku ve nesri terk etmeyeceğiz.'' ''Onlar bizim tanrılarımız. Onlar bize atalarımızdan kaldı. Atalarımızın dinini bırakmayacağız.'' dediler. Daha sonra da dağılıp gittiler. Hazreti Nuh çok üzülmüştü. Onların kötülük ve yanış üzerinde bu kadar ısrar etmeleri, söylediklerini bir an bile duymak istememeleri onu çaresiz bırakmıştı. 950 yıldır onların doğru yolu bulması için uğraşmıştı. Sonunda... Yüzünü Allah'a döndürdü, milletinden şöyle şikayet etti. ''Ey Rabbim'' dedi. ''Ben kavmimi gece gündüz senin yoluna davet ettim. Fakat benim davetim sadece onların benden uzaklaşmalarını artırdı. Ben senin onları bağışlaman için kendilerini her zaman davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler, ayak dirediler, büyüklük tasladılar.'' Sonra ben onları bütün gücümle hakka çağırdım. Bazen onlara açıktan açığa, bazen de tek tek ve gizlice söyledim. Rabbinizin sizi bağışlamasını diliyorum dedim. O çok bağışlayıcıdır. Bağışlanmanızı dileyin ki size gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallar ve oğullarla donatsın. Sizin için güzel bahçeler yaratsın, ırmaklar akıtsın. Ne oluyorsunuz da Allah'ın sizi onurlu ve şerefli kılmasını istemiyorsunuz? Halbuki sizi bir takım aşamalardan geçirerek O yaratmıştır. Allah'ın göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz? Onlarda ayı parlayan bir nur yapmış, güneşin de ışık saçmasını sağlamıştır. Allah sizi yerden ot bitirir gibi yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek, ve yine oradan bir çıkarışla çıkaracak. Yeryüzünde dolaşabilmeniz, orada yol ve geniş geçitlerden geçebilmeniz için yeryüzünü size yayan odur. Hazreti Nuh sözlerine şöyle devam etti. Rabbim, bunlar bana baş kaldırdılar ve malı, çocuğu kendisine sadece zarar getiren kimselere uydular. Birbirinden büyük hile ve tuzak kurdular. Onlar insanlara sakın tanrılarınızı bırakmayın. Vedi, süvayı, yegusu, Yeoku nesri asla terk etmeyin dediler. Böylece birçoğunu baştan çıkardılar. Rabbim sen bu zalimlerin sadece şaşkınlıklarını artır. Rabbim yeryüzünde yurt tutan tek bir kafir bırakma. Eğer sen onlardan bir tanesini bile bıraksan kullarını doğru yoldan saptırırlar. Onlar sadece kötü ve kafir çocuklar dünyaya getirirler. Ey Rabbim! Beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden bütün erkek ve kadınları sen bağışla. Yalnız hiçbir şekilde yola gelmeyecek olan zalimlerin helakini, felaketini artır. Hz. Nuh peygamberin bu yoldaki duasını Allah kabul etti. Ve Hz. Nuh'a, ''Ey Nuh!'' dedi, ''Sen üzülme, bu sana yapılan hareketlerden dolayı canını sıkma. Ben o kafirlerin hepsini suda boğacağım. Öyle bir sel felaketi vereceğim ki, senden, senin yakınlarından ve seninle birlikte iman edenlerden başka hiç kimse kurtulamayacak.'' Allah, Hazreti Nuh'a çok büyük bir gemi yapmasını, ...ve yaptığı o kocaman gemiyle ne yapacağını bildirinceye kadar beklemesini emretti. Hazreti Nuh gemi yapmasını bilmediği için Allah ona nasıl bir gemi yapacağını da öğretti. Hazreti Nuh ormana gitti. Kocaman kocaman ağaçları kesmeye başladı. Kestiği ağaçlardan tahtalar yapıyor, onları temizliyor, parça parça kesiyor ve birbirlerine ekliyordu. O bu gemi işiyle uğraşırken... Milletinden olup da ona inanmayan kimseler onun önünden geçerken alaylı alaylı ona güler ve ''Ey no, ne oldu sana? Bize söylediğin o sapık sözleri söylemez oldun. Şimdi de gemi yapıyorsun. Galiba marangozluk sana peygamberlikten daha kazançlı geldi.'' derlerdi. O da onlara ''Bekleyin, yakında öğreneceksiniz.'' derdi. Sonra da deli diye onunla dalga geçerek biz dememiş miydik bu adam delidir. İşte bir gün ben peygamberim diyor, başka bir günde marangozluk yapacağı tutuyor dediler. Kendi aralarında gülüp şakalaşarak oradan ayrıldılar. Hazreti Nuh gemi yapma işini tamamlayınca Allah ona Hayvan, kuş, kurt, yılan gibi her türlü canlıdan bir çifti gemiye bindir. Sonra da inanmış erkek ve kadınları gemiye çağır. Hepiniz gemiye binin. Diye emretti. Çünkü Allah yeryüzünü kaplayacak çok büyük bir tufan gönderecek ve geminin içindekiler dışında kimse kurtulamayacaktı. Hazreti Nuh bütün hayvan çeşitlerinden bir erkek bir de dişi olmak üzere birer çift toplamaya başladı. Kısaca yeryüzünde olan bütün canlılardan birer çift topladı. Her çift için gemide bir de yuva yaptı. Gemiye bu hayvanlara yiyecek ve içecek olarak da çeşitli bitki ve tatlı su depoladı. Birçok bitkilerin tohumlarını da gemiye yükledi. Son gün Nuh, yakınları ve beraberindeki iman edenler gemiye girdiler. Hz. Nuh'un gemisine binenler arasında hanımı ile bir çocuğu yoktu. Çünkü onlar baştan beri Allah'a ve Hz. Nuh'un peygamberliğine inanmamışlardı. Allah'ın emri gereğince geminin kapılarını, pencerelerini kapattılar. Çok geçmeden şiddetli bir fırtına başladı. Gök karardı. Şimşekler çaktı. Gök gürültüsünden başka bir şey duyulmuyordu. Gökten bardaktan boşanırcasına sağnak şeklinde yağmur yağdı. Yerden sular fışkırdı. Ortalık korkunç bir hal aldı. Her şey allak bullak oldu. Sular yükseldi. Hiçbir şey gözükmüyordu, hiçbir şey gözükmüyordu. Her taraf su oldu, ağaçlar, evler hep suların altında kaldı. Allah'ı inkar eden kimseler kaçtılar. Kendilerini kurtarmak için dağlara sığındılar. O zaman Hz. Nuh geminin pencerelerinin birinin önünde olup biteni seyrediyordu. Bir de baktı ki kendi çocuklarından biri bir taşın tepesine doğru koşuyor. Bu iman etmemiş oğluydu. Babası geminin kapılarını kapatmadan önce bir fırsatını bulmuş, ona görünmeden gemiden kaçmıştı. Hazreti Nuh yüksek sesle bağırmaya başladı. ''Ey yavrucuğum! Gel sen de benimle beraber gemiye bin. Allah'ı inkar edenlerle beraber olma.'' dedi. ''Oğlu, sen beni merak etme. Ben daha kaçarım, su oraya gelmez.'' dedi. Hazreti Nuh, Tekrar haykırdı. Bugün kimse Allah'ın hükmünden ve cezalandırmasından kaçamayacak. Sadece onun lütfuna sığınan, ona iman edenler hariç. O anda yüksek bir dalga geldi. Genci ufak dalgalarla birlikte önünde sürükledi ve altını aldı. Genç babasının gözünün önünde kaybolup gitti. Gemi geceli gündüzlü, Kocaman dağlar gibi o yüksek dalgalar arasında yüzüyordu. Tufan yükseldikçe yükseldi. Dağları, tepeleri aştı. Yeryüzünde görünür ne varsa hepsini örttü. Gemide Hazreti Nuh'la olanlardan başka insan, hayvan, kuş ve diğer canlı ne varsa hepsi yok oldular. Hayat şimdi yeniden başlayacaktı. Bir müddet sonra Allah yeryüzüne suyunu yut. Göğe de ey gök sen de suyunu tut dedi. Yağmur, gök gürültüsü şimşek bir anda kesildi. Bulutlar sıyrıldı, güneş doğdu. Yeryüzünü kaplayan sular çekildi. Hazreti Nuh'un gemisi Cudi dağına yanaştı durdu. Ancak geminin kapıları, pencereleri hep kapalı ve içindekiler tamamen karanlıklar içindeydiler. Hazreti Nuh gemisinin durduğunu, hareket etmediğini hissetti. Pencereyi açıp olup bitenleri görmek istedi. Pencereyi açınca güneşin ışığı içeri süzüldü. Geminin içindekiler uzun zamandan beri hiçbir şeyi görmüyorlardı. Sevinçlerinden çırpınıp bağırışmaya başladılar. Serçeler, kuşlar cıvıl cıvıl ötmeye başladı. İnsanların sesleriyle hayvanların sesleri birbirine karıştı. Herkes bizi kurtaran Allah'a hamd olsun, bizi kurtaran Allah'a şükürler olsun diyor ve bir an önce toprağa çıkmak için sabırsızlıkla kapıyı aç, kapıyı aç da dışarı çıkalım ey Nuh diye sesleniyorlardı. Fakat Hz. Nuh onlara sabırlı olun. ''Acele etmeyin, yere inmeden önce bekleyin, yerin durumunu öğrenelim, çamura batmayalım.'' diyordu. Hazreti Nuh, yerin kuruduğunu görünce geminin kapılarını açtı. İlk olarak yırtıcı hayvanları kuşları salıverdi. Onlar uzaklaştıktan sonra ehli hayvan ve kuşları serbest bıraktı. En sonunda yakınları, çocukları ve iman edenlerle beraber kendisi de gemiyi terk etti. Hz. Nuh, akrabansı ve evlatları arasında tufanda boğulan genç oğlunu göremeyince çok üzüldü. Gözleri yaşardı. Allah'a yalvardı. Ey Rabbim dedi. Oğlum da ailemden birisiydi. Sen bana bütün aile fertlerimi kurtaracağımı vaat etmiştin. Ey Rabbim, oğlumu bana geri ver. Ey Rabbim, sen hakimlerin hakimizsin. Yüce Allah ona, ''O senin ailenden sayılmaz. Çünkü onun yaptığı işler iyi insanların işleri değildi. O kötüleri sevdi. Onlar gibi yaşadı ve onlar gibi öldü.'' dedi. Hz. Nuh hata ettiğini anladı. Çünkü onun oğlu Allah'ı inkar etmeyi seçmişti. Peygamber olmuş bir babaya layık evlat olmamıştı. Bu yüzden de Allah onu Hz. Nuh'un ailesinden saymadı.'' ''Onun tekrar hayata kavuşması için ona dua etmek doğru değildir.'' dedi. Hazreti Nuh yanlışlıkla yapmış olduğu bu hata sebebiyle pişman oldu ve Allah'tan kendisini bağışlamasını diledi. Allah onun duasını kabul etti. Ondan razı oldu. Ona ''Ey Nuh sen ve senin neslin yeryüzünde yaşayın, ekin, biçin, imar edin.'' dedi. Hz. Nuh ve beraberindekiler ekin ekmeye, tohumlar dikmeye, evler yapmaya başladılar. Tufandan sonra harap olan yeryüzü tekrar eski güzelliğine kavuştu.